İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın İstanbul. Günaydın Türkiye. Günaydın, Günaydın İzel Bey. Günaydın. Günaydın herkese. Nasıl vaziyetler? Ee, İstanbul özel yapıyorsunuz galiba bugün. Evet. Harika. İstanbul şarkıları çalıyoruz. Karışık. Evet. Evet. Süper de dinledim. Ee, ya ben biraz başka sulara dalmak istiyorum öncelikle. Yine o konuya döneceğim ama. Hı hı, lütfen. E, geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız New York Times'ın bu artık politik karikatür... Yayınlamama kararını Uzunca yorumlamıştık Hatta bütün programı evet. bu konuya ayırmıştım Geçen hafta ee, Bu konu hafta boyunca da e, karikatürcüler çok meşgul etti Dünyanın karikatürcülerini ee, Bolca karikatür çizildi Bu konuda Fakat en önemlisi hafta sonunda yayınlanan o Fransız Liberasyon Gazetesi Konuyu birinci sayfasının manşetine taşıdı Ve e, New York Times artık sabit mı diyeceğiz Şu karikatürçüsü Çapat ile uzun bir söyleşi yaparak ifade özgürlüğün ve siyasi mizahın günümüzde hangi boyutlara geldiğini sorguladılar. Ee, Valla röportajı okurken ne yalan söyleyeyim içim karardı. Yani kendi kendime sormadan edemedim. Sahi, nasıl bir gelecek bekliyor bizi? Aynı soruyu Beyç sormuş. Geçen hafta Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan e, bir karikatüründe e, adamın biri, belki de babasıdır bilmiyorum, karşısındaki kışık kıza soruyor. Gelecekte ne olacaksın bakayım? Açık kız cin gibi. Ellerini beline dayanmış. Büyüğüne adeta böyle meydan okuyor gibi bir havası var. Ee, bu gelecekte ne olacaksın sorusuna. E, büyümüş de küçülmüş birinin yanıtı gibi böyle e, cevap veriyor. Sizin kuşaklar geleceğe o kadar borçlanmış ki olsa olsa borçlu olurum diyor şey, bilgiç bilgiç. Evet yani şeyi de hatırlatmıyor diye Saç örgüleriyle beraber Greta'yı da Greta'yı da hatır, hatırlatmıyor değil yani Belki de onu çizmiştir Beycak bilmiyorum ama e, Gerçekten de e, olsa olsa borçlu olurum e, Diyor ki biraz da doğru e, Amerika'da çizer Jim Morin ise e, Karikatüründe e, bu, e, bu kez Vurucu soruyu Esas vurucu soruyu küçük bir erkek çocuğuna sorduruyor Büyük babasını karşılığına almış e, çocuk. Böyle o e, bir e, tavırla e, soruyor. Hatta e, bir anlamda koltuğuna gömülmüş, utançtan yüzünü elleriyle kapatan dedesini bir şekilde de itham ediyor soruyla. Küresel iklim değişikliğini önlemek için savaşta ne yaptın dede? Şimdi... Savaşta ne yaptın baba? Çok eskiden izlemiş oldum. Çok ee, matrak. Belki hatırlayacaksın Ömer Hocam. Evet, ee, evet. Matrak ve savaş karşıtı bir filmin adıydı. Bu 2. Dünya Savaşı esnasında Sicilya'da küçük bir kasabayı ele geçirmek isteyen bir e, Amerikan bölüğü. Evet. E, Hiçbir dirençle karşılaşmadığı gibi İtiyar, İtalyan askerleriyle de dost oluyor. İşte eğlenceler tertip ediliyor falan filan. Hatta bir futbol maçı e, yapılıyor bu arada havadan fotoğraf çeken Alman ve e, diğer Amerikan keşif uçaklarında e, bu durumu anlamaması için e, gündüzleri de kendi aralarında savaşıyormuş gibi rol yapıyorlar çok matrak bir filmdir Black şimdi e, Jim Morrison dedesine sorusu da böylesine iğneleyici bir soru küresel iklim değişikliğini önlemek için ne yaptın dedi onlar hiç savaşmamıştı ee, dede ne yaptı Can Dündar da ikinci Körfe Savaşı Sonrasında bu isimde bir kitap Yazmıştı Kitap filmle aynı adı taşıyordu Savaşta ne yaptın baba Yani Kendi ifadesiyle çocukları yıllar sonra Ona bu soruyu yönelttiklerinde O da cevap olarak bu kitabı gösterecekti Savaşmamıştı Can Karaborsacılık, Kara borsacılık silah ticareti de yapmamıştı Aksine savaşın çirkinliklerini Gözler önüne seren bir kitap yazmıştı işte gazetecinin, gazetecinin daha sonra görevi bu değil mi? Evet. Ama şey çirkin olanı yani karikatürcünün de demek istiyorum. Çirkin olanı, kötü olanı gözler önüne sermek, tekrar anlatmasını istemeyiz önlemek. Çocuklarımız sorularını soracakları zamanda işte bak evladım biz şunu bunu yaptık, diyebileceğimiz, anlımızak diyebileceğimiz bir şey bırakmak. Yani torunlarım bana bir gün soracaksa, "Seçimde ne yaptın?" dedi. Cevabım hazır. Aslanlar gibi gittim oyuğumu kullandım torunum diyeceğim. Ee, ben dün sabah yola çıktım e, oyuğumu kullandım tekrar hızla geri döndüm e, bulunduğum e, tatil belgesine ve uçaklar nasıl doluydu şehirler arası otobüsler e, hakikaten oluk oluk insan taşınlar e, gerçekten de e, tüylerim diken diken oldu sabah o kalabalığı görünce. Ee, Ercan Akşul'un karikatürü de e, aslında bu durumu hicbetmişti seçim öncesinde. Ortadaki o e, seçim sandığına doğru Allah Allah nidalarıyla koşturan her yaştan, her sosyal gruptan birçok insan çizmişti e, seçimin öncesinde. Evet, değnekleri ellerinde yaşlılardı. Evet, i̇nanın, i̇nanın o manzara gerçek oldu. Evet, ben Bunun de gördüm. yani Epey evet. sakatın da... E... Ve yani engellilerin de büyük bir gayretle çok zor şartlarına rağmen yürümeye ya da sandalyelerini ilerletmeye çalışarak ama oy kullanmaya gittiklerini çok göz şartıcıydı gerçekten. Aslanlar gibi oy kullanmak. ikinci kere. İkinci kere. Neden? Ee, hepsi geleceğimiz için. Gelecekte her şeyin çok güzel olması için öyle değil mi? Evet ve ilginç oldu aslında bu yorumu daha önce de yapmıştık bu vesileyle bir kez daha tekrarlama fırsatı evet. bulalım. Yani ilk seçimde bu bir çeşitli gasp olarak hileli bir şekilde ortadan kaldırılan bu hakta 13 bin oyun, oy dolayısıyla yeterli değil burada çalma çırpma olduğu gerekçesiyle iptal edildi fakat bu iptal edilmesinin sonrasında hemen sonrasında ortaya çıktı ki büyük tarihi bir hata yapmışlardı iptal edenler çünkü bu çok büyük bir infiale tepkiye yol açacağı belliydi ve evet. 13 binden 13.000'den 800.000'e çıktı oy fark evet, evet. Ee, tam da dün akşam televizyonu izliyorduk o esnada gördüm Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun karikatürünü sosyal medyada hmm. e, ve o kadar sıcak buldum ki yumuşak, yapıcı fakat bir e, bir bakıma da son derece umut verici bir mesaj taşıyor. E, onun için ben bu karikatürü de programı alıp paylaşmak istiyorum. E, belki klişe denilecek e, işte e, barış kuşu, barış bibercini falan ama değil. ...yani Gürbüz Doğan'ın e, ...çok yalın ve her zamanki gibi... ...o Gürbüz Doğan'ın çizgisiyle... E, ...ustaca çizilmiş... E, ...karikatürde açık mavi bir gökyüzü fonunun üzerinde... Bir, ...sadece bir oy pusulası görülüyor... ...zarfın kapağı da açık... ...zarfın içinde de huzurlu bir şekilde oturan... E, ...o tanıdık simgeyi... ...yani beyaz barış bibercini görüyoruz... ...ve zeytin dalını ee, da... ...evet zeytin dalını da hemen yanı başına... ...zarfın içine bırakmış aslında... Evet. ...yani... Bir yerden bir yere ağzında zeydim dağıyla uçuşturmaktan yorgun düşmüş. Ee, sonunda da oy kusmasının içinde huzuru bulmuş bir e, Barış Bibercini. Aslında seçim sonucuyla ilgili bence bundan daha güzel, daha şık bir mesaj e, verilebilir miydi bilmiyorum. Ee, evet. Bana gelecek için e, çok umut verdi bu, bu karikatür aslında. Evet. E, çok kısaca dünyanın diğer köşelerinde neler olup gidiyor? Oradan gelen sinyaller maalesef çok iyi değil. Onlara bir değinmek istiyorum. Örneğin mesela Willis from Tunis adıyla imza atan bir Tunuslu hanfendi karikatürcü dostumuz var. Nadia Kari. O kendi ülkesiyle ilgili bir seçim karikatürü çizmiş. Onlarda da böyle sorunlar var. Karikatüründe kendisi hep kedileri kullanıyor. İnsan yerine kedileri kullanıyor. Burada da masa başında bir araya gelmiş üç tane politikacı kediyi görüyoruz. Ee, Karaketin üzerindeki açıklama notunu çevirebildiğim kadarıyla e, seçime katılacak adayları eleme için seçim kanunda bir değişiklik yapma tasarısı konusunda evet. tartışmaktalar bunlar. Sol baştaki diyene diyor ki, bırakalım seçmenler karar versin. Aptal değiller ya. Şimdi sağ baştaki bu önüden hiç hoşnut değil. Emin değilim diyor ya. Sonuçta bizi seçtiler. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi Tunuslu karikatürcü Nandiyakari kendi ülkesinde yani Tunus'ta durumu böyle görüyor. Onun kapı komşusu, Tunus'un kapı komşusu Cezayir'deyse kitlesel halk protestoları biliyorsunuz sürüyor. Ee, polis gösterilerde Cezayir ba bayrağı dışında başka hiçbir bayrağın açılmasına izin vermiyormuş. Hmm. Bu arada geçtiğimiz pazartesi, pa e, pazartesi günü güzelce, Evet Mısır'da e, mahkeme sonunda vefat eden Mursi için de Elveda Ay El Kahraman pankartları açılmış ve bu da biraz tepki çekmiş falan. Ee, bir diğer kadın karikatürü mislilu Lulu, e, Cezayir'deki bu ilginç duruma e, karikatürüyle dikkat çekti. E, Mis Lulu'nun karikatüründe Cezayir bayraklarına dövülmüş neşe içinde yürüyen üç kadın gösterici var. İkisi tesettürlü kapalı, ortadaki ise e, açık. Sweatshirtinin altına bir pantolon çekmiş, elinde ise bir pankart taşıyor. İngiliz pankar, Pankartta Cezayir, Cezayirlerindir ibaresini okuyoruz. Evet. Bu kadınların tam, evet, tam sağında bir duvarın ardına gizlenmiş iki tane de sakallı e, stereotip var ki iki sakallı Türk var maalesef. Hehehe <gülüyor> diye gülüyorlar. Biri diyor. E, bir tanesinin elinde de bir bıçak ya da kama görüyoruz. Ve bir tane diğeri de ellerini ovuşturuyor. Ellerini ovuştururken diyor ki, bizim zamanımız geldi diyor. Şimdi karikatürün başlığı Cezayir'in geleceği ne olacak? Sahi ne olacak olacak Cezayir'in geleceği? Belki bu soruyu yarın Ahmet Bey, Ahmet Bey evet. sorarsınız. Zira ben çok anlayamadım. Yani. Bu karikatüde çok mesaj var. Fakat e, tam bir anlam çıkartamadım. Nereye gidiyor? Cezayir. Evet. Çok yakından <gülüyor> takip etmeye çalışıyoruz Ahmet İnsel'le birlikte. Belki dediğin evet. gibi ona e, bırakmakta yarar ver. Hem İstanbul'u hem de Cezayir'i konuşma fırsatımız olacaktır zaten. Hı hı. <gülüyor> e, son olarak e, izin verirseniz bu Dünya Mülteciler Günü'nü eee gününe değinmek istiyorum. Geçen hafta kutlandı 20 Haziran'da kutlandı. Ee, bu kutlamalara da İtalya'nın aşırı sağ görüşlü eee Lik Partisi lideri Başbakan yardımcısı aynı zamanda da İçişleri Bakanı Matteo Salvini de e, Matteo Salvini de o verdiği bir mesajla e, katıldı kutlamalara. Bilmiyorum sözünü ettiniz mi? E, Salvini'ye göre Aynen. göçmenleri kurtarmak Evet. Alman o, <gülüyor> o Sea Watch kuruluşunun üyelerini meğerse neymişler? Haydut. Evet. Korsan. korsan, korsan. Haydut. Evet. Deniz haydudu. Korsanlık yapıyorlar yani. Ee, şimdi Portekizli bir genç karikatürcü var. Vasco Cargallo diye. Çok e, başarılı gerçekten. Salvino'nun bu sözlerini çok sert bir karikatürle gözler önüne serdi. Bu Cartoon Mulder e, yayınlandı bu karikatür. Matteo Salvini'yi göçmenleri kurtarmaya çalışan ve denizde çırpınan bir göçmene geminin bordasından sarkarak kolunu uzatan bir sea watch elemanının kolunu pestereyle keserken görüyoruz. Evet. Kesik koldan da denize doğru kan boşalıyor. Şimdi soru şu. Hangisi daha gatar? Salvini'yi elinde pestereyle kol keserken çizen karikatürist Vasco Gargada mı? Yoksa göçmenleri kurtarmaya çalışan Sea-Watch mürettebatını korsan olarak nitelendiren Matteo Salvini mi? Bunu aslında Şapat'a sormak lazım ya da New York Times'a aslında. Evet. evet. New York Times'a daha doğru. daha doğru. Yani doğru. karikatürün gücü böyle bir şey. Giderek New York Times olduğu gibi pek çok kişinin pek çok medya kuruluşunun gözünü korkutuyor. Yasaklanmaya, sarsınlanmaya, yok edilmeye, ne görünmez kılınmaya çalışılıyor ama olmuyor. olmuyor evet. e, açık Açık Radyo bundan güzel görünüyor işte. Yani gözleri görmüyorlar bile artık karikatür biliyor Açık radyede, öyle değil mi? Evet, evet, bu büyük bir avantaj tabii. Ya, e, hazır yazarlığından da yararlanırız. Bu Şapat'la yapılmış söyleşiyi de birazcık aktarabilirsen, e, Açık Radyo hadi. sitesinde de çok yararlı olur doğrusu. Böyle. Tabii ki, tabii ki hemen oturup çalışmaya başlayacağım. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Peki, Peki. Görüşmek, İyi üzere. Kal. görüşmek üzere şakalım. Görüşmek üzere. İzler ile haftanın karikatürleri.